Merhaba, aya ayak basan ilk insan olarak tanınan dünyaca ünlü Amerikalı astronot Neil Armstrong 82 yaşında hayata veda etti. Armstrong, aya ilk ayak basışı sırasında dünyaya gönderdiği benim için küçük ancak insanlık için dev bir adım mesajıyla tarihe geçti. 3 hafta önce kalp ameliyatı geçen Armstrong'un sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmemişti. Ünlü astronotun ölüm nedeninin bu operasyona bağlı komplikasyonlar olabileceği belirtiliyoruz. 1969'da Apollo 11 isimli uzay aracıyla aya yolculuk yapan, ekibin liderliğini üstlenen ve görevini başarıyla tamamlayan Armstrong bir bakıma bizlere evrende bu narin dünyamızın ne kadar korunmaya muhtaç olduğunu da hatırlatmış oldu. Aya gitmeyi başaran Amerika Birleşik Devletleri iklimi alt üst olan gezegen için adım atmaya dursun. Barack Obama tropikal Isaac kasırgasının tehdit ettiği Louisiana'da olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldı. Isaac'in Louisiana ve Florida'dan sonra gücünü arttırarak ikinci seviye kasırgaya dönüşmesi bekleniyor. Kasırganın vurduğu Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nde en az 20 kişi ölmüştü. Meksika körfezinin ılık suyuyla daha da beslenmesi beklenen kasırganın saatte 119 km hıza ulaşacağı ve salı veya çarşamba günü Florida ya da Louisiana bölgelerini vurabileceği tahmin ediliyor. Petrol rafinerilerinin bulunduğu Louisiana'yı tehdit eden kasırganın Amerika Birleşik Devletleri kıyılarındaki petrol üretimini de olumsuz etkilemesi olası. BP ve Chevron, Körfez'deki petrol üretim tesislerini kapatırken BP bölgedeki platformunu da boşalttı. Ancak petrol yakmasını durduramazsak şayet biz gezegen bunu görüldüğü gibi durduracak anlaşılan. Gerzeliler, iklim değişikliğine neden olan kömürlü termik santral için deniz yoluyla gelerek yasa dışı sondaj çalışması yapmak isteyen bir ekibi engelledi. Gerzeliler, ekip hakkında suç duyurusunda bulundu ve aletlerine el koydu. Sinop'un Gerze ilçesinin Yaykıl köyünde Anadolu grubu tarafından 4 yıldır kömürlü termik santral yapılmak isteniyor. Karadan yapılmak istenen sondaj çalışmaları her seferinde köylüler tarafından engellenince bu sefer denizden kayık ve robot helikopterle gelinmek istendi. Ancak bunu duyan köylüler limanda ve köydeki deniz kenarında nöbet tutarak ekibi sokmadı. İlçede uzun süre gerginlik yaşandı. Yeşil Gerzet Çevre Platformu yani YGEP sözcüsü Ferhat Hancar sondaj çalışmasının yasa dışı olması nedeniyle ekip hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Fransa'da iki bakanın nükleer enerji üretimine destek vermesi sol hükümeti destekleyen Yeşil ve Çevreci Parti'yi kızdırdı. Hükümet içinde iki bakanı bulunan Yeşil ve Çevreci Parti, sosyalist hükümetin iki bakanının nükleer enerjiyi destekleyen son açıklamalarının hükümeti değil kendilerini bağladığını görüşünü dile getirdi. Ekonomik kalkınmadan sorumlu Bakan Arnaud Montebourg'un nükleer enerjinin ülkenin geleceği için vazgeçilmez olduğunu söylemesi ve İçişleri Bakanı Manuel Valls'ın da bu açıklamaya destek vermesi yeşil ve çevreci parti üyeleri tarafından tahrik olarak değerlendiriliyor. Seçimler öncesi yapılan müzakerelerde nükleer enerji konusu sosyalist ile çevre ve çevreci parti arasında yoğun tartışmalara yol açmıştı. Fransa bile Nükleere soğurken Türkiye'nin inadı niye diye insan düşünemeden edemiyor. Çevreciler yeşil kuşakların imara açılmasının ekonominin faydasına olmayacağı konusunda hükümeti uyardı. İngiltere'de Kırsal Alanları Koruma Derneği İngiliz şehir ve kasabalarının 81 bin yeni yapı inşa edilmesi planıyla büyük tehdit altında olduğunu söyledi. Kırsal Alanları Koruma Derneği şehir planlamasında yeni yapılan değişiklikler kapsamında yeşil kuşak yapısının zedeleneceğinden endişe ediyor. Kırsal Alanları Koruma Derneği şu anda hükümete öneri ya da planlama izni olarak sunulan projelerin İngiltere Berkshire'daki elde edememiş Slough kırsal bölgesi için tehdit içerdiğini ifade etti. Hükümet basın sözcüsü ise yaptığı açıklamada yeşil alanları korumaya özen gösterdiklerini iddia etti. Ancak yeni imar projeleri arasında Birmingham Havaalanı, 3 tane hava yolu navlunu, Nottinghamshire'da açık maden ocağı işletmeciliği, Surrey'de bir otel ve golf sahası da bulunuyor. Türkiye'de ise TOKİ almış başını gidiyor ancak bizde buna ses çıkaran bir kırsal alanları koruma derneği maalesef yok. Bir duyuru ile bitirelim programı Yeşil Politika online eğitim programı 22 Eylül 2012 tarihinde başlıyor. Üstelik ücretsiz olarak. Yeşil Düşünce Derneği ve Yeşil Avrupalı Vakıf Green European Foundation iş birliğiyle organize edilen ve ücretsiz olarak düzenlenen eğitimde yeşil politikanın temellerini incelemek ve tartışmaları bir adım ileriye taşımak amaçlanıyor. Katılmak isteyenler www.yeşildüşünce.org adresinden başvuru formuna ulaşabilirler. Son tarih 2 Eylül Pazar başvurmak için ilgileniyorsanız acele edin diyoruz.